İyi ile kötü arası bir durum var. Çok tuhaf tuhaf şeyler de olmuyor değil yani. Neler oluyor? Ee, bir, birazdan Özgecan da gelip kendi şey, yazmış zaten açık İngilizce gazetede e, yazdıklarını da anlatır da yani Paris İstiklal Caddesi hiç aratmadı yani. Maalesef hmm. o bir dergazından. Ya onların içindeydi işte şey aslında. Özgecan değil mi? Evet, gece ondan bahsederse de ben öncelikle bir genel durumdan bahsedeyim isterseniz. Lütfen. Ee, şimdi nereden başlasa bir kere e, Fransa'da eee öncelikle 24 Ekim akrestini kopiermeden başlamadan Paris 81'de başlamadan önce e, ev hapsine aldılar işlenebilir, işleyebilecekleri suçlara istinaden yani Türkiye'de, Fransa'da yeni çıkan yasa yasalar artık hiç hukuk kanun nizam falan tanı tanıyan halde değil. Evet. Y 24 saatlişti er hafshine e azlar e gözaltına ve buna ayın 12'sine kadar 2 hafta boyunca evden sadece 3 kere e Saat altıya kadar evden evlerinden çıkamayacaklar ve üç kere e, karakola gidip ince atıp gelecekler. Böyle Günde üç kere. Ahvallıklarla, efendim? Günde üç kere mi gidip gelecekler? Evet. İnanılmaz. Bir, yani bir şey gibi. Yani bu artık e, şeyi bir zirveyi bir farsa döndürmüş oluyorlar. diyor mesela iklim değişikliği aktivistleri, yazarlar. Yani, o Klein ki hiç haksız sayılmaz yani. Yani evet. şey diyor e, e, olan böyle tatlı sözler söylemişti. E, işte gençliğin sesi olacağız. Diye. Hatta bugün ilk e, açılış konuşmasını yaparken e, Fransa Cumhurbaşkanı'da e, süper harikalar e, yaratacağız genç kuşaklara. Hayatı vereceğiz falan dedi ama pek öyle olmuyor. Biz olduğu <gülüyor> Çok iyi biliyoruz yani. Evet. Beri. Ömer Bey şey benim aklıma şöyle bir şey takılıyor. Şimdi dün e, Avaz'ın organizasyonuyla çok yaratıcı bir eylem yapıldı zaten. E, ayakkabılar Ayakkabı var. Ayakkabı Evet. Sonra e, bu mesela Plastolo Republic'teki yani o civardaki toplanma biri e, grubun çağrısına istinaden mi olduğu kendiliğinden bir e, şey. E, i̇nsanlar Naomi Klein mesela e, dün Twitter hesabında şey dedi Paris halkı. Ee, korku politikasına yenilmeyeceklerini göstermiş oldu aslında. Bugün e, gaz ve toz bulutunun içerisinde ben bunu görüyorum e, diye söyledi. Nasıl bir örgütlenmeliydi? Bir de şey bu gözaltına alınanlar neye göre gözaltına alındılar? Yani mesela atıyorum 350 Ork'tan e, aktivistler mi bu gözaltına alınanlar? Hani nasıl bir muhtemelen ee, tabii ki şeyde... Yani e, Fransa'nın daha önceki ya 350 Ork'da var yanılmıyorsam aralarında... Hı hı. Yani Joel Domenjou diye mesela bir hukukçu aktivist var. Bayağı aşırı sol hareketin önderlerinden biri olduğu gerekçesiyle. Hmm. Hatta bir de böyle bir karar çıkınca karşısına itiraz etmiş. Hmm. Ee, i̇klim gösterisi için müracaatta bulunmuş. Red, reddi reddi. yani Mahkemeye başvurmuş, Şimdi geri alın diye. Hı hmm. hı. Sonra bu, bu işten eve dönerken bir bakıyor. Komşu, komşusu demiş ki ne oluyor demiş. Bütün merdiven kapı aralıkları filan apartman boşluğu şeylerle dolu. Ee, Polis. Polislerle dolu. Üçüncü kata kadar demiş. Hı hı. Ve bayağı e, terörist muamelesi yapıyorlar bunlara. Afakat işlemedikleri herhangi bir e, e, ön, önlene ön, önlenebilirleri bir suç evet. bir, bir kavram çıkıyor Hı. ortaya yani bu 1984 ama daha da hoşu bir şeyde gördüm bunları incelerken bizim de radyoda şu anda okunmakta olan bir okur mektuplarından bir tanesi şeyi niye çağırın yapmış aynanın içinden Hı. Lewis Carroll'ın romanında <gülüyor> şöyle bir konuşmadan bahsediyor Kırmızı Kraliçe şey dedi diyor kralın temsilcisi postacısı işte gidiyor hapse girdi cezalandırılıyor ve daha mahkemesi cezayı yemiş ama mahkemesi gelecek çarşambadan önce başlamayacaktı Tabii ondan sonra da suç meselesine işlediği suç meselesine gelecek diyor Halis de diyor ki ya hiç Bunca zaman suç işlemezse ne olacak diye soruyor Aliş. Ve daha daha da iyi değil mi diyor? İşlemezse daha da iyi diyor. Evet. <gülüyor> tamam. yani aşağı yukarı böyle bir durum. İşlenmiş, işlenmemiş ve işlenmeyecek olan bir suç için gözaltına alma gibi çok tuhaf bir durum var. yani bunu televizyondan e Şaşırtıcı şeyler, manzaraları da kısa da olsa gö görmek imkanı vardı. Evet. Yani e, biraz, birazdan e, Özgecan daha iyi anlatır, tam içindeydi. Hı hı. Ama ben e, televizyondan şeyi de açıkça gördüm yani. E, yüzlerine böyle fustu pus, pus tuttuklarını, evet, evet. e, hatta bu işlere e, İstanbul'dan alışık olan e, oryan Madre ile konuşuyordum. Paris'te ben ilk defa görüyorum böyle bir şey diye şaşkınlığını da belirtti iki çifte vatandaşlığı olan biri. Torunumuz. Başımız olarak. Evet. <gülüyor> Torunum evet. Onunla beraber seyrediyorduk. Bir de televizyondaki yorumlar da çok alışık olduğumuz şeyler bizim. Son derece mesela içişleri bakın başbakan var ve içişleri bakanı yanılmıyorsam konuştular. da bu baksana da bunların yeni maskeli filan bunlar zaten terörist gibi insanlar evet. ve vandal vandal bunlar filan dedi vandal olmaların sebebi de bu gaz altında onlarda da tutup işte 13 kasımda yani Katni'nde anmak için konan mumları sonunda kaldırıp atmışlar polisin üzerine Hı. vahşi bir mücadele olurken Hı. ona da karşı çıkıyorlardı filan yani böyle bir şeklen bir yani durum var. Evet. Ha? Yani evet biraz İşin, şekilci şey, durmuş evet. yani polisin bu bu şekilde ya da savcı her neyse bakışı. Yani taraflar konferansında sokağa çıkanlar taraf olamıyor. Bizim benim en azından anladığım bu. Ee, taraflar da bir seçmece şeklinde galiba Paris'te. Ki daha önceki 20 evet, evet. şeyde toplantıda ki tarafların aynısında yine konferans salonunda olduğunu düşünürsek biraz insan umutsuzluğa kapılmıyor değil bir yandan. Evet umutsuza evet, alışalım yani ya. mı? Siz evet şeyi de söyleyeyim. Yani futbol maçları bir güzel devam ediyor. Noel alışverişi de serbest ediyor. Çünkü hayat devam etmek zorunda diyorlar hı hı. ve bir tane bile gösteriye konsere bu isim değişikliğini protesto etmek için konsere bir tane bile izin çıkmadı ve bu önden şey yapıyorlar. Yani çok çok acayip bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ben ilginç bir şey de gördüm aslında. Bulabilirsem onu da şimdi söyleyeceğim. Yani Yerlilerin e, çevre e, Indi Indigenous Environmental Network diye, diyebiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz, duyuyoruz. diyoruz. Ha. Indigenous Environmental Network diye e, bir kuruluş var. Yıllardan beri e, açık radyo olarak da ta takip ettiğimiz yerli liderlerinden, kızım dedi, dev bir adam var, Dallas e, şey Goldtoosh diye, Tom Goldtoosh. Hı hı. ailece, aile boyu aktivistler altın diş tomla da bir mülakat yapma fırsatı buldum ama onu ancak herhalde dönüşte yayınlayabiliriz tamamını. Fakat onların yaptığı bir açıklamadan da bahsetmeliyim ki çok bugün yaptıkları bir açıklama vardı indigenous people, yerli halkların. Birleşmiş Milletler'in Paris anlaşması insanlığa ve toprak anaya karşı bir yük suçla bitebilir diye çok yani bu karbon offsetleri şeyleri offsete ne diyoruz hmm. telafisi karbon Telafiler. telafisi ya da agroyakıt dedikleri şeyler ormanları yakarak ya da ormanların kesilmesine izin vererek hatta nükleeri de koymuşlar ve karbon ticareti gibi sahte sonuçlar hmm. Yerlerce insanı tehlikeye atar, özellikle de yerli halkları demişler. Ve dünyamız eriyor diyorlar. Bu şeyde e, REDD diye, Red diye, Reducing emissions from deforestation and forest degradation diye bir saçmalık var. Hmm. Karbon telafi mekanizması, işte bütün ormanları, tarımı, dünyanın başka ekosistemleri. Kuzey'in e, endüstrileşmiş, sanayileşmiş ülkelerinin kirletmesi için kaynağında kurutmak yerine bunların tamponları, süngerleri olarak kullanıyorlar. Ve bu böyle gidemez. bir mücadele hakkımızı sonuna kadar kullanacağız diye sert bir açıklamaları vardı. Hı hı. Ben de her zaman sorduğum soruyu da tam Turkey yani dünya nereye gidiyor sorusuna da valla biz imser olmayı 1491'den beri sürdürüyoruz çok kolomdan de diyor ama evet. doğrusu çok da kimsel olacak bir durum yok gibi. BP, Total, Shell, Chevron Air France, HP gibi şeyler fahta sonuçlar bize e, sürdürüyorlar dedi. Evet. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. E, yani bütün liderler burada e, geldi konuştular e, Obama ilk defa e, sorumluluktan tarihi sorumluluktan da bahsederek bence iyi bir şey yaptı. Nihayet Amerika'nın en zengin ve de kirlete, ikinci kirleten ülke olarak e, bir tarihi sorumluluğumuz var. Bunun yerine getireceğiz falan gibilerden konuştu. Erdoğan ise hiçbir sorumluluktan bahsetmeyen son derece zayıf kısa zaten kısa ama son derece zayıf bir konuşma yaptı. Sadece şeyin üzerinde durdu. Yani biz aldık şeyi de itiraf etti Türkiye'nin azaltımı artırmaktan azaltmak gibi yani gerçek anlamda bir salınları azaltmak gibi bir olmadığını söyleyen bir şey yapmadı konuşma. Hatta bu mitigasyon denen işte uyum azaltma yerine uyumla dengelenmesi gerekir gibilerden de bir konuşma yaptı. Sonuç olarak en gerçek bu işin başında bulunan herkesin ben başta benim büyük hayranlığımı hayranlığınızı da kazanmış olan malvimlerin lideri Muhammed maşit de burada yoktu yani ada ülkeleri 20 ülke yoksun ülke bu böyle gitme iki derecede olmaz bireri bir buçuk derecede sınırlamak zorunda izlediler de onların arasında malde de vardı ama malevivin yeni darbeci liderleri Muhammed Naşit şu anda hapiste çürütmekle meşguller ve bütün maddelerin şeyini karbon sıfırlama planını da e, yok etmişler evet. ya e, geri aldıklarını açıkladılar ve e, sahte yani yanlış konuşuyorlar.